Da, gerekse Müslümanların içlerinde rastlamış olduğumuz bir olay. kardeşler bizler maalesef maalesef Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın o güzel ahlakından nasibimizi almıyoruz. Bunu açık soruyoruz. Bunun adına ne derseniz deyin. Yani bizlerin içimizde var olan şu gönül dünyamızdaki ahlak vallahi peygamber ahlak değil. Bir Müslüman kendi nefsine bakması lazım. Aynadan kendi nefsine bak. Namazlarda oturup bir tefekkür et. Ki buradaki varlığın Müslüman kendini nefsini çok iyi derecede bilir. Bizi taşımış olduğumuz şu ahlak vallahi peygamber ahlakı değildir kardeşler. Bizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmıyoruz. Peygamberin ahlakıyla, Kur'an'ın ahlakıyla asla ve asla ahlaklanmıyoruz. Elini vicdanına koy ve şöyle bir etrafına bak eşine dostuna arkadaşlarına işine gücüne bak Allah rızası için şu adamın hareketleri Efendimizin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı gibi dediğin kaç kişi var benim falanca arkadaşımın ahlakı vallahi peygamber ahlakı dediğin kaç kişi var biz Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Selam'ın getirmiş olduğu dine ihanet ediyoruz kardeşler. Peygamberin ahlakıyla ahlaklanmamız gerekirken biz kimin ahlakıyla ahlaklanıyoruz? Şeytanın ahlakıyla mı? İblis'in ahlakıyla mı? Yoksa ünlü sanatçıların, ünlü modacıların ahlakıyla mı ahlaklanıyoruz? Herkes ne böyle elini vicdanına koyup düşünmesi gerekiyor. Bugün Müslümanlar ahlaki noktada vallahi en zaf en zayıf ve en zafa uğramış bir şekilde bir hayat sürüyor. Allah Resulü aleyhi Vesselam'ın hayatına bakıyorsun. Az Şenliyimiz diyor ki onun ahlakı Kur'an idi. Yani Kur'an gibi bir hayat yaşıyor, yürüyen Kur'an. Kur'an'ı okuduğun zaman bıkmazsın değil mi? Peygamberle konuştuğun zaman da bıkmazsın. Kur'an şifadır, Peygamberle konuşmak da şifadır. Kur'an'a bakmak ibadettir. Peygamberin yüzüne bakmak da ibadettir. Peygamber gibi bir ahlaka sahip kaç kişi var kardeşler? Eğer yok diyorsanız, o zaman aynadan kendi kendinize bakıp bir çeki düzen zamanı gelmedi mi? Peygamber ahlak Sahabe diyor ki ben peygamberin yanına geldiğim vakit bir gün olsun yüzünü asıp görmedim. Ne zaman diyor bana baksa tevessümle bakardım. Sen düşünüyorsun bu Peygamber'in hiç mi canı sıkılmamış, hiç mi morali bozulmamış? Ama bakıyorsun Peygamber diyor her zaman baktığı zaman bana tebessümle bakardı. Allah Resulü sırada ve sana bir şey hediye geliyor. Peygamber o hediyeyi arıyor hırkayı, hemen bir tane zat gelir diyor ki Ey Allah Resulü bu hırkayı bana versene. Peygamber diyor al sen olsun, al senin olsun peygamber o eve gidiyor bir tane zat diyor ki ey insan ey müslüman sen ne yaptın sen bilmiyor musun ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan bir şey istendiği vakit asla hayır demez her şeyi evettir niye gittin istedin halbuki peygamberin o hırkayı giymeye çok ihtiyacı vardı çok ihtiyacı vardı niye istedin diyor ki vallahi diyor istedim ki diyor peygamberin giymiş olduğu o hırka Öldüğüm zaman benim kefenim olsun. Ben bunun için isterim. Yoksa bilmez miyim? O hırka Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a daha çok yakışır, daha çok ihtiyacı var. Ama istedim çok Peygamberin peygamberin bir defa giymiş olduğu hırkayı ben arayayım. Öldüğüm zaman da o hırkayla beni sarsınlar. Sevgiye bakın. Adam peygamberin şahsiyetini sevmesini bırak. Peygamberin ahlakını, peygamberin cismini, her şeyini seviyor her şey. Ve bu zat diyor, öldüğü zaman aynı şekilde peygamberin ona vermiş olduğu ile keferinahı diyor. Bu peygamberin ahlakı kardeşler. Bizim ahlakımız nereden? Onun ahlakı Kur'an'ı da. Ve inneke le ala hulukin azim diyor kalem suresi dörtten. Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin. Allah diyor ona sen yüce bir ahlak üzeresin. Bugün kardeşler Bizim dünyamız kirleniyor. Bir zamanlar komünizm kirletti dünyamızı acımasızca. Bugün kapitalizm kirletiyor. Bugün moda kirletiyor. Bugün dışarıdan ithal etmiş olduğumuz ahlak kirletiyor Müslümanlara. Bugün menfi görüntüler, pornografik şeyler, anten, TV, internet vesilesiyle her tarafa ulaşmış durumda. Ağrı Dağı'nın eteğindeki bir köyde bile çanak vesilesiyle adam bu olumsuz görüntülere seyredebiliyor. İnsanlar moda aldatmacasına kapılmış gidiyor. Yırtık pantolon giyiyorlar. Kirli pantolon giyiyorlar. Elbisesi varsa sormuş hale getirip yeni elbisesini sormuş hale getirip onu giyiyorlar. Yani baktığın zaman dış dünyası çok güzel ama iç dünyası bitmiş. Yani adamın şahsiyetini bitirmişler. Dış tarafını da yamamaya çalışıyorlar. Bugün kardeşler biz maddi manada maddi manada insanlara baktığınız zaman maddi ve manevi bir alemleri var. İnsanlar şu an manevi alemlerini çökertmişler. Maddi alemlerini iyi tut, niye de niye tutmaya çalışıyorlar. Güzel bir görüntü şekil şamar vermeye çalışıyorlar. Bakıyorsun dıştan çok güzel yakışıklı efendi. Ama manevi noktada baktığın zaman bitmiş. Aslında biz manevi noktada açacağız. Sen bir binanın yeni güzel haline bakma, enkaz haline bak. Ve daima diyor aynadaki yarana aldanma. Senin aynada görmüş olduğun şey aslında koca bir yalan. Sen o yalana aldanıyorsun. Manevi alemi bırakıp maddi alemin peşinde koşuyorsun. Böyle koştuğundan dolayı da Allah asla ve asla senin hayatına bereket vermiyor. Ama kardeşler bizler bunun asla ve asla farkına maalesef maalesef varamıyoruz. Manevi alemimiz daima aç durumda. Açız. Allah bizden ne istiyor biliyor musunuz kardeşler? Allah evvela bizden, Kur'an-ı Kerim'de geçtiği üzere, kalbi selim istiyor. Selim bir kalp istiyor. Rafine olmuş, adeta filtreden geçmiş, tamamıyla nefsi şeylerden, nefsi muhabbetlerden arınmış, Allah'a giden bir kalp istiyor. İçinde şirk, küfür bulunmayan bir kalp istiyor. O selim kalp seni alacak, ahirete götürecek. Selam yurduna götürecek. Nedir şu ara suresinde? Yawme la yu yanfehu mâlu ve la banun illa men etallâhu bi kalbin selim. O gün ne mal fayda verecek, ne çoluk çocuk fayda verecek. Ancak diyor Allah'a kalbi selim ile gelenler müstesna. Allah'a sağlam kalple gelen adamlar müstesnadır. Dedim ya kalbi her şeyden rafine olmuş, filtreden geçmiş bir kalb olacak. Allah kalbi munib istiyor. Yani kalbi munib ne demek? Allah'a yönelmiş bir kalp kardeşler. Tamamıyla hayra yönelmiş, hakka yönelmiş bir kalp istiyor bizden. Evet. Wa uzlifetil cennetu lilmuttaqin ba'it. O gün cennet muttakiler için hazırlanmıştır. Ama diyor uzak değildir. Cennet muttakiler için uzak değildir. Hadematu kulli hafiz. İşte bu diyor. Rabbinizin size vadettiğidir. ettiğidir. Ama Allah'a yönelen kulları için, Allah'ın emirlerine riayet eden kulları içindir bu cennet. Men khas ya Rahman bil gıyb, ve Ja'ib kalbi munib. Kim Allah'ı görmeden, Allah görmeden Allah'tan korkan kimse ve bir de diyor ki Allah'a munib bir kalple gelenler. Yani Allah'a yönelmiş bir kalple gelenler. Pusula gibi o adamın kalbi. Adamın kalbi pusula gibi. Daima hakkı ve hayrı gösteriyor. Daima hak ve hayır. Asla şerle işi olmayan bir kalp istiyor Allah Azze ve Celle bizden. nefs mutmain istiyor. Tamamıyla nefsi Allah'ta huzur bulmuş bir nefis istiyor Allah Azze ve Celle. Nefsini daima günahlarla yoğurmamış Allah'a hakiki manada yönelmiş bir kalp istiyor Allah bizden. Böyle kalbi olan adamlar kurtulacaktır diyor kardeşler. Allah kalbi selim istiyor. Allah kalbi munip istiyor. Mutmain bir nefis istiyor bizden. Evet kardeş demek ki bu Ramazandan anlamış olduğumuz ikinci mesele güzel ahlak meselesi. Allah rızası için ahlaklarımızı güzelleştirelim. Allah rızası için. İnsan kendine esindeki ayıplarını hatalarını görmez mi bilmez mi? O ayıplarımız ve hatalarımızı düzeltelim. Ama şu an maalesef Bu genel manada Müslümanlar için söylüyorum Kendi nesim için de söylüyorum Ki burada anlatmış olduğumuz her şey aslında Ve kendi nesime söylüyorum Biz dışarı çok önem veriyoruz Dış güzelliğe çok önem veriyoruz peçe giymekle her şeyin hallolabileceğini zannediyoruz Sakarı uzatmakla her şeyin hallolacağını zannediyoruz Bor elbise giymekle her şeyin hallolacağını zannediyoruz Ama öyle değil kardeşler Vallahi sahabe bizim gibi değil Sahabe bizim yaptığımızı yapmamış. Sahabeler dış dünyalarına önem vermemişler o kadar. Vallahi paçavralar içerisinde gezmişler ama ahlaklarından hafız vermemişler. Sahabe içerisinde bir tane zat var. Zenci. İnanın bir tane elbisesi ya var ya yok. Yırtık böyle elbiseleri var. O bir tane elbisesiyle zaten şöyle bir sarım alamış, ipi de bağlamış tamam başka bir şey yok. Ahlakı biraz bozulmuş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş demiş ki Ya Resulallah ben zina etmek istiyorum. Artı bana izin ver diyecek hale gelmiş. Bekar. Allah Resulü ve Vesselam da hiçbir zaman ona kırıcı bir şeyde konuşmamış. Demiş ki senin annen var mı? Bu zina işi annene yapası hoşuna gider mi? demiş. Ablana yapası hoşuna gider mi? Halana yapası hoşuna gider mi? feyzene yapası hoşuna gider mi? Tek tek sıralamış. alamış. O insan ise demiş ki Ya Resulallah. Bu kimin hoşuna gider ne diyorsun? E o zaman neden başkasına yapmayısan gönlün razı oluyor. O zat ne diyor? O zaman ya Resulallah bana dua et. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun kalbine şöyle bir elini koyuyor. Ya Rabbi diyor sen bunun nefsine mutmainlik ver. Diye dua ediyor. Elini çektiğinde o zat öğrenene kadar da asla hiçbir zaman kötü düşünceler kalbinden geçmedi. Diyor. Ve bu zat ahlakını orada güzelleştirdikten sonra kardeşler evlenmeye karar veriyor. Ve bu adam İnanın yolda bulduğu böyle bir çeşmeden su içer, bir gölden su içer, belki hayvanların su içmiş olduğu bir yerden su içer. Ayağında ayağı yoktur, ayakkabısı yoktur. Tabiri ise ayağı böyle ayakkabısızlıktan palet gibi olmuş. Saçı sakalı birbirine karışmış. Elbisesi yırtı. Belki uyuyacağı zaman şöyle kolunu yastık kapı uyuyor. Böyle bir zat. Ama ahlakı peygamber ahlakı gibi. Zaten peygamber ahlakı gibi olduğundan dolayı da Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'la denk gelmiş peygamber ona yol göstermiş. Fanıca adamın kızı var demiş ki onun evlen benden selam söyle. Bu zatın ismi rivayetlere göre Cüleybi. Adam gidiyor zenci. Adam kapıyı çağırıyor, diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam selam söyledi bana kızını vermen lazım vermen gerekiyor adam diyor git diyor ya, ne işin var seninle kız içeriden duyuyor diyor ki baba diyor ne diyorsun sen o adamı diyor Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam göndermiş bir Allah bir ayet kerime indirir de seni de rezil eder beni de rezil eder ben razıyım diyor bu adam Resulullah göndermiş ya. Resulullah'ın gönderdi adam boş olur mu daha adam doğru dürüst zifaf gecelerini geçirmeden Hazreti Bilal'in hanyârel cihad sadasını dinliyor Cihad diyor, hafif cihada. Cihada çağırıyor. Adam hemen çıktığı gibi Hazreti Bilal o sesine icabet ediyor, kendine gidiyor, mızrak alıyor. Böyle bir kalkan alıyor. Biriktirdiği parasıyla, Allah Resulü Aleyhisselatü verdiği parayla hemen üzerindeki kalkanı her şeyi böyle giyiyor. Uhud meydanına iniyor. Savaşa iniyor. Ve savaş sonunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o savaş şehitleri tespit ettiği zaman Cüleybib'i görüyor. Bir de bakıyor ki Cüleybib'in etrafında yedi tane müşrik öldürmüş, Cüleybib de çeşitli yaralar almış, orta yerde yatıyor. Hatallara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şehitleri tespit ettiği zaman birini arıyor. Diyor ki Allah Resulü sen kimi arıyorsun? Diyor vallahi ben Cüleybib'i kaybettim onu arıyorum. Bir de bakıyorlar ki en sonunda buluyor aradığı. Adam zenci, köle. Yandan cebi pantolon da giymiyor, takım elbisesi de yoktur. Bildiğin köle, bildiğin zenci adam, bildiğin elbisesi yok, fakir. Böyle bir adam ama Allah'a sorayi sırato ve yönlendirmesiyle güzel bir ahlak sahibi oluyor. E zaten güzel ahlaklı olan insanlar da şehit olmuyorlar mı? Her yerde cihat cihat, naralar atan adamlara baktığınız zaman kardeşler ahlaktan yoksun insanlar. Vallahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir cihat mantığını kabul etmiyor. Onun için ne diyor? Nefisle cihat diyor. İbni Macide geçen civayetle. Nefisle cihat. Nefisle cihada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öncülük veriyor. Nefsiyle cihat edemeyen adam kafirlerle cihat edemez. Müslümanlar rezil eder. Müslümanlar içinde varınamaz. Onun için kardeşler Allah rızası için. Allah rızası için. Okumuş olduğunuz şu kitapları bir daha gözden geçirin. 24 saat boyunca Allah rızası için cihatla alakalı kitaplar okumayın yeter. Aslında ahlak alakalı kitaplar okuyun ya. O tür kitapları okuyacağımız zamanlar da gelir. Açarsın haftada bir gün okursun ama haftada yedi gün boyunca onlar okunmaz ya. Allah'ın kitabını bile o kadar okumuyorsun. Aç kendine Ahlakla alakalı, peygamber ahlakıyla nasıl ahlaklanabilirim onunla alakalı kitaplar oku, gönül dünyanı değiştir ya. Kitap okuma programını değiştirmemiz lazım kardeşler. Kendinize yeniden bir kitabını oluşturun. Oluşturacağınız bu kitabının içerisinde en çok okuymanız gereken şey Kur'an-ı Kerim olsun, en fazla alacağınız kitap da ahlakla alakalı kitaplar olsun bir kalbin selimdir. Selim bir kalple Allah'a giden adamlar kurtulacaktır. Eğer kalbi selim olamazsa kardeşler vallahi de, billahi de kurtulamayacağız. Allah rızası için şu güzel ahlakımızı inşallah değiştirelim. Bizler güzel ahlaklı insanlar olduğumuz vakit etrafımızdaki insanlar da kaçmayacak. O zaman bütün insanlar senin davetine inşallah gelecekler sana kucak açacaklar. Ama eğer güzel ahlaklı olmazsan insanlar iki gün sonra, üç gün sonra senden ayrılacaklar, senden kopacaklar. Bundan dolayı kardeşler bu Ramazan'da kendimize çıkartacağımız en büyük dersler neydi? Evvela sohbet meclislerinin kıymetini bilmek ikincisi de güzel ahlak sahibi Müslümanlar olmak. Bundan dolayı da inşallah sohbet silsilemizi inşallah hep böyle ahlak ve ahlak silsilesiyle inşallah devam ettirmeye çalışacağız. Ahlaki sohbetler yapacağız. Müslümanların dertleriyle de konuşacağız ama kendi görmüş olduğumuz eksiklikleri yine sizlere de inşallah paylaşmak çalışacağız. Allah Azze ve Celle Ramazan'daki Müslüman, hakiki manada Müslümanlar bizlere tekrar nasip eylesin. Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklamayı bizlere nasip etsin. Nefsimizde ne yanlışlıklar görüyorsa bir an önce düzeltmeyi bizlere nasip eylesin. Aynadan kendimize baktığımızda veyahut da namaza durduğumuzda artık gerçekten senden bir şeyler değişmiş. Artık sen Allah'a hakiki manada yönelmişsin. Denilen kullarından inşallah olmayı nasip etsin. Allah. Allah kalbi selim, kalbi munid ve nefsi mutmainna olan kullarından nasıl o olmayı nasip eylesin. Emme subhaneke Allahu ve hamdün leşedende ilahi'l en